İslam'ın eşcinsellere, travestilere bakış açısı nedir? Lütfen cevaplar mısınız demişler. Şimdi efendim, normalde insanlar kadın ve erkek olarak doğarlar. Ancak olabilir istisna olarak. Mesela siyah ikizleri var değil mi? Evet hocam. Çocuklar bitişki doğuyorlar. Bunun gibi bazen çift cinsiyetli kişiler olabilir. Bunlarla ilgili kitaplarımızda bu kadın mıdır, erkek midir meselesi için bazı şeyler söylenmiş. E, o zamanki teknolojiye göre böyle bilgiler verilmiş. Yani mesela bevlini nereden yapıyor gibi. Ancak evet. bu konuda e, şimdi tıp fakültelerinde özel birimler var. Yani belki 5-10 tane doktordan oluşan e, cinsiyet tespiti yapan kurumlar var. O kurumlar sizinle ilgili diyelim bu çift cinsiyetli olan Kardeşlerimizle ilgili hı hı. ne karar vermişlerse sizin cinsiyetiniz odur. Yani onların ölçüleri var. İşin içinde biyolojik açıdan sizi kontrol ediyorlar. Ruhi açıdan bakıyorlar. Konuşmanız neyse o bir teknik konu. Kitaplarda bu tür kişilerin erkek mi kadın mı olduğunun ölçüsü verilmiş. O bizim ilvehal kitaplarında eski döneme göre yazılmış. Ama günümüzde bunun karşılığı ne var? E, tıp fakültelerinde özel birimler var. E, orada e, erkek denmişse erkektir, kadın denmişse kadındır. Kadın. E, çift cinsiyetli, yani cinsiyeti belirsiz diye bir karar verilmişse ne olur o ayrı bir meseledir. Ancak çoğunlukla e, efendim e, cinsiyet Hangi tarafa daha çok meyil ediyorsa yapı itibariyle hı hı. o kurumun verdiği karara göre muamele etmek lazım. Ee, ancak şu yanlış. Efendim ben e, yapı olarak erkeğim ama kendimi kadın hissediyorum. Ha Bunun yapacağı iş mutlaka bir psikiyatriste gidecek, rohen tedavi olacak. Ha, ben e, cinsiyet olarak kadınım. Yani tamamen kadına benziyorum ama kendimi erkek gibi görüyorum evet. demeniz bir şey ifade etmez. Ee, bu bir ruhi problemdir. Dişiniz ağrıdığında diş tabibine nasıl gitmeniz gerekiyorsa böyle diyen kardeşlerimiz, yani çoğunlukla böyle bir durum var, ee, yapı itibariyle erkek. Fakat kendisini kadın hissediyor. Yani bu, bu, böyle düşündükten sonra da bir ikinci aşama... Ameliyat masasına yatıyorlar. Yani ameliyat gerektiren oluyor. bir durum yok. Hatta erkekliğini ortadan kaldırıyor. Bu hiç caiz olmaz. Böyle şey olur mu? Yani Cenab-ı Hak erkek olarak yaratmış. Beyefendi kendisini kadın hissettiği için kadınlaşmak istiyor. Ha böyle bir şey olamaz bu Caiz değil. Zaten olacak iş değil. Eğer kast edilen bu ise. Her yani iki türlü cevap olduk zaten. Evet iki türlü de olaya bakıyoruz. Birincisine ne dedik? Bir kurum var, o kuruma müracaatla kadın mı erkek mi konusunda onlar karar verecekler. Onlar erkek dediyse erkek, kadın dediyse kadın. Ona göre işlem yapılacaktır. Ancak kendimi karşı cinsten hissediyorum. Bu bir hastalık. Onun için mutlaka gidip tedavi olmak erkek olduğuna dair kanaatın Kendisine yerleştirilmesi gerekiyor. Ruhi bir problemdir. Ayıplanacak bir şey de değil. Yani ilgili doktora gittikleri takdirde bu kardeşlerim tedavi olacaklar ve hayatlarına kendi cinslerine uygun olarak devam edecekler.